Yeni bir konuyla, bir portreyle yine karşınızdayım. Ama her zamanki gibi öncelikle destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Dora Günel'e sağ olsunlar. Bugün e, Alman kadın bir fotoğrafçıyı Germain Krull'u anlatacağım. E, Germain Krull yaklaşık 90 yıllık bir e, ömür sürüyor ve bu bağımsız kadın bu uzun yaşamını Tam dört kıta üzerine yayıyor. Germain Krull bir yandan çağın tüm gelişimlerine tanıklık ediyor. Diğer yandan da bu çağın yani 20. yüzyılın e, bazı büyük olaylarını altüst oluşlarında kaydediyor. O da birçok çağdaşı gibi e, geniş bir gamda işler üretiyor. Nü çalışmaları kadar basın ve propaganda çekimlerini, moda fotoğrafları kadar bir takım foto montajlarını da sayabiliriz. Şimdi bu sıra dışı kadını biraz daha yakından tanıyalım. Sherman Krull, 1897 yılında Almanya'nın Pozum şehrinde doğuyor. Şimdi bu şehir e, Polonya'ya bağlı. Krull hiç okula gitmiyor, onun eğitimini babası evde veriyor. Bu bakımdan kaynaklar küçükken çok az sınırlı bir bilgi alabildiğini yazmış. Buna mukabil aynı baba ona büyük bir özgürlük ve özgürlük sevgisi veriyor. Ailesi 1912 yılında Münih'e yerleşene kadar gezici bir çocukluk yaşıyor kurul. Bu durumu içselleştirmiş olacak ki sanatçı ömrü boyunca tam 4 farklı kıtada yaşıyor hem de istediği seçtiği bir yaşam sürüyor. Her ne kadar ilk eğitimini babası verse de Kurul 1915 yılında Münih Eğitim ve Öğretim Enstitüsü'nde fotoğrafçılık, kimya, heliografi ve fotografir alanlarında eğitim alıyor. Biraz o dönemin sanat dünyasına da gidelim. Çünkü Germen Kurul'un fotoğrafları da o yıllarda esen sanat rüzgarlarından toplumsal anlayıştan bağımsız değil. 1900'lerin başından ortalarına kadarki zaman diliminde içinde birçok yeniliğin, yeni yaklaşımların, yeni bakış açılarının olduğu modernizmden söz etmeliyiz. Oldukça yaygın, etkin bir felsefe. Modernizm dediğimizde içinde fütürizm, fovizm, küpizm, ekspresyonizm gibi akımların yaşardığı geniş bir dönemden söz ediyoruz. E, temelde dayandıkları fikir, geleneksel olanın bir kenara bırakılıp yeninin ortaya çıkarılması. Aynı zamanda gerçeklerin göründükleri gibi olmadığı düşüncesindeler. Bu sebeple doğalcılığa, naturalizme karşı çıkıyorlar. Sanat sadece akademilerde ve onların koyduğu kurallarla üretilebilir diyen akademizmi de reddediyorlar. Çünkü aslında bu düşünceler dönemin ruhunda, toplumsal yaşantısında var. Sanayi devrimini yaşamış ve 20. yüzyıla gelmiş bir insanın hayatına pek çok yenilik giriyor. Kısacası 1900'ler yenilikler çağıydı. Teknolojik alanda ve bilimsel alanda baş döndürecek kadar fazla sayıda yeni şey insan yaşamının içinde yer almaya başlıyor bu dönemde. Ve yine o zamanın sanatçılarına göre o günkü modern dünya geçmişten tümüyle farklıydı. Demir yolları yaygınlaşmaya başlamış, uçaklar, metrolar insan hayatına girmeye başlamış. Mesela o zamanda dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi Titanic teknolojinin geldiği üst bir seviye olarak simgeleşmiş durumdaydı. Motorlu taşıtlar ve arabalar da... Büyük bir hızla hayatın içinde çoğalmaktaydı. Patlamalı motorların, makinelerin yarattığı koca bir endüstri ve bu endüstrin içine düşen insanların dinamizmi, yaşam biçimleri, hayatın her alanına sızan bilimsel gelişmeler. Tüm bunlar dönemin insanlarında ve sanatçılarında elbet bir sorgulamaya da neden olacaktı. E artık modern dünya geçmişten bütünüyle farklı anlamlar içermekteydi. Hem iyi hem kötü anlamda. Dolayısıyla dönemin sanatçıları da bu modern dünyada kendi sanatlarını sorgulamaları gerektiğini düşündüler. Yüzleşmeli ve keşifler yaparak kendilerini yenilemelilerdi. Bu yüzden deneysellik önemliydi. Ayrıca her bir sanatçı da bu arayışlarda Kendine özgü bakış açısını bulmalıydı. Tabi böyle bir dönemde sanatçılar da zıt yönlere yönelebiliyordu. Kimisi makine estetiğini, teknolojiyi, endüstriyi yüceltme yolunu seçti. Bu yeni dünyanın ürküttüğü kimi sanatçıları ise bu koca endüstri karşısında ilkel olana yöneldi. Peki fotoğraf alanındaki yenilikler nelerdi? 1900'lerin ilk çeyreğinde yaşamış, hatta bunu 1900'lerin ortalarına kadar çekelim. Bu dönemde yaşamış birçok fotoğrafçının dönemin ruhu gereği birçok biçimsel tarzda, birçok janrada ve birçok temada çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Bu arayış ve deneme halini hep hissediyoruz o dönemin fotoğrafçılarında. Daha önce anlattığım birçok portrede de buna tanık oluyoruz. Mesela Tita Flaşman, Madame Yvonne, Imogen Kanegam gibi isimler buna örnek olarak verilebilir. Bu portreleri tekrar dinlemek isterseniz Spotify ve tüm podcast kanallarından ulaşabilirsiniz. İşte Jermaine Kruhl böyle bir dönemde 1918 yılında 21 yaşındayken Münih kendi stüdyosunu açıyor. Açıyor ama komünizm düşüncesine yakın olduğu ve böylesi çevrelere girdiği için de çok geçmeden stüdyosunu kapatıp kaçmak zorunda kalıyor. Ama Jarmine Krul'un hareketli yaşamı daha yeni başlıyor. Komünist sevgilisi Samuel Levit ile 1921 yılında Rusya'ya taşınıyor. Fakat onlara da Yaranamıyor ve casusluk yaptığı iddiası ortaya çıkıyor. O da idamdan kurtulmak için yeniden kaçıyor. Bu kez Berlin'e gidiyor. Kurul burada fotoğrafçı Kurt Hübschmann ile bir stüdyoyu paylaşıyor. Yine bu dönemde kimisiyle aşk yaşadığı insanları nü olarak fotoğraflıyor. Sonra bu fotoğrafları da Hübschmann ile birlikte bu amaç için kurdukları bir yayın evi aracılığıyla satışa çıkarıyor. Ee, burada da 4 yıl gibi aslında çok uzun olmayan bir süre kalıyor. Çünkü bu süre zarfında hayatına Hollandalı film yapımcısı yönetmen Joris Evans giriyor. Burada biraz Yoris e, Evans'dan da e, söz etmek istiyorum kısaca. Elbette ki bilen biliyordur ama tekrarlamış olalım. Eurus Evans belgesel sinemanın en önemli öncü yönetmenlerinden biri. Dedesi ve babası fotoğrafçılığa yaslanan mesleklerden geliyor. O da fotokimya öğrenimi görmek için Berlin'e gidiyor 1922 yılında. Dresden ve Yenia'daki fabrikalarda staj yaparken işçi ve öğrenci hareketlerine katılıyor. 1926 yılında arkadaşıyla birlikte Hollanda'da bağımsız sinemacılığın gelişmesine büyük katkıda bulunan Hollanda Sinema Birliği'ni kuruyor. Sonrasında da sosyal ve politik konuları ele aldığı 50'den fazla uluslararası belgesele imza atıyor ve birçok da ödülün sahibi oluyor. Evet, Sherman Kruhl 1925 yılında Joris Evans ile birlikte Amsterdam'a taşınıyor. Çift iki yıl sonra evleniyorlar ama bu aşk da çok uzun sürmüyor doğrusu. E, Krul'un kendi gibi ruhu da ele avuca sığmıyor. E, bu zamanlarda Krul fotoğraf çalışmalarını etkileyecek sanatçı arkadaşlar ediniyor ki bu arkadaşları ona Laszlo moholy nagydan ve onun çalışmalarından bahsediyor. Bu fotoğrafçı da fotoğraf tarihinde önemli bir figür. Onun için biraz bahsetmek gerekli diye düşünüyorum. Laszlo Moholy-Nagy yine modernist akımlardan biri olan yapısalcılığın ya da konstruktivizmin önemli bir temsilcisi. Konstruktivist akım Rusya'da ortaya çıkıyor ama daha geniş topraklara yayılıyor. Kabaca geometrik ve soyut bir şekilde düzenlenmiş Çağdaş malzemelerden meydana gelmiş eserler kastediliyor. E, bu akımda teknolojinin yüceltilmesini görüyoruz. Çalışmalarda nesneler ve malzeme ön planda oluyor. Büyük çoğunluk dönemin sanatçıları sanat ve teknolojinin toplumu daha iyi bir noktaya taşıyacağını e, düşünüyorlar. Konstrüktivistler e, çağdaş teknikleri ve yenilikçi kompozisyonları da bilimsiyorlar. Akım her ne kadar Rusya'da doğmuşsa da tüm dünyaya yayılıyor. Resim, heykel, fotoğraf, tasarım, mimarlık gibi alanlarda başlıyor ve daha sonra giderek grafik tasarım ürünlerine, logolara, posterlere, kitap kapaklarına ve reklamlara kadar uzanıyor. Bir takım endüstriyel ürünlerden kullanılabilir ve faydalı malzemelerden farklı biçimler elde ederek bir takım yapısal eserler meydana getiriyorlar. Bir diğer deyişle makineleri insan bilinciyle yeniden sentezliyorlar. Konstruktivistlere göre sanat denen şey tıpkı bir imalat gibi topluma yararlı bir üretim olmalıydı. Bu sanat ileride Bauhaus okulunun da temelini oluşturuyor. Laszlo Mahallinacı'ya tekrar gelirsek, Macar asıllı sanatçı kariyeri boyunca fotoğrafçılık, tipografi, heykel, resim, baskı ve endüstriyel tasarım gibi pek çok alanda çalışıyor. Ama ana konularından biri fotoğrafçılık. Bahas Okulu dedik, bu okul 1919 yılında açılıyor ama bünyesine fotoğrafı 1925 yılında katıyor. Naci buraya hoca olarak katılıyor ve resim, fotoğraf, film adlı kitabını da o zaman bastırıyor. Naci bu kitabında yeni optik adını verdiği teorisini açıklıyor. Ona göre fotoğraf, Modern toplumun ihtiyaçlarına en uygun görsel dili üretebilirdi. Yeni optik diye tanımladığı estetik yaklaşım görünen dünyayla yeni bir ilişki kurmamızı sağlayabilirdi. Bu kuram sayesinde fotoğraf alanında şimdiye kadar yerleşmiş olan algılar kırılabilirdi. Bakış açıları, bakış yüksekliği, uzam, ışık hepsine dair yerleşmiş algılar değişebilirdi. Bugünkü portremizden Germain Kuruldan fazla uzaklaşmamak adına Bauhaus ekolini, Moholy-Nagy'i ve bu hareketin içindeki diğer önemli figürleri e, şimdilik es geçiyorum. Kısaca çalışmaları Germain Kurul'un kulağına kadar giden sanatçı Laszlo Moholy-Nagy o dönem için işte böylesine avangard bir bakış açısına sahipti. Evet, devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Ama şimdi dilerseniz küçük bir müzik arası verelim. Laura Pergolesi'den dinleyelim. Lost on You. Tekrar merhaba. Açık Radyo Foto Programında Sherman Krul'u konuşuyorduk. Hollanda'da iken sanatçı Laszlo Moholy-Nagy'nin çalışmalarından haberdar oldu dedik. Krul artık çevresini farklı algılamaya başlıyor. Demir ve çelik dünyasını. Gemileri, vinçleri, açılır, kapanır köprüleri hepsini yeni bir gözle görüyor. Bundan sonra öğrendiği tüm kural ve idealleri neredeyse tamamen hiçe sayarak Amsterdam ve Rotterdam'da fotoğraf çekmeye başlıyor. Deniyor, keşfediyor. 1926 yılında Paris'e gidiyor ve burada Robert ve Solina Dölüne ile tanışıyor ve arkadaş oluyor. Ressam, tekstil ve moda tasarımcısı olan bu çift sayesinde bir stüdyo açıyor ve moda fotoğrafları çekmeye başlıyor. Bu çiftin yanı sıra da edebiyatçı ve sanatçı tayfasından André Malraux, Jean Cocteau, Colette, André Jid gibi önemli isimlerle de arkadaş oluyor. Sherman Krul'un Jean Cocteau'nun ellerini gösteren çok güzel bir fotoğrafı var. Fotomize Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesapları üzerinden de paylaştım. Bu fotoğraf için kuktu bir arkadaşına kendi ellerini tanıyamadığını, ölü bitkilere ve daha da çok da hayvana benzediklerini yazıyor. Böyle söylemiş de olsa ikisi de iyi arkadaş oluyorlar. Fakat burada yaptığı çekimler yine de kurulu mutlu etmiyor. Aklı Hollanda'dayken başladığı fotoğrafik çalışmalara, yeni bakış açılarıyla ve yeni kadrajlarla, yeni yaklaşımlarla ürettiği fotoğraf çalışmalarında kalıyor. O yeni bir şeyler yaratmak istiyor ve kısa süre sonra 1927 yılında tesadüfen yeni bir dergi çıkartmak isteyen Fransız yayıncı, editör ve fotoğrafçı Lucien Vogel ile tanışıyor. Rojel çıkaracağı yeni dergi için, Vü dergisi için ondan Eyfel Kulesi'ni fotoğraflamasını istiyor. Fakat çekeceği fotoğrafların öyle alışılmış, bilindik kartpostal fotoğrafları gibi olmaması gerektiğini de ekliyor. Kurulun içinden geçirdiği, dilediği gibi bir teklif ve kurulun sanatsal atılımı da tam olarak bu teklifle başlıyor. O da gerçekten Eyfel Kulesi'ni dünyanın daha önce hiç görmediği bir şekilde çekiyor. Demir ve çelik dünyasına duyduğu o büyük coşkuyla e, fotoğraflıyor kuleyi. İnerek çıkarak keşfediyor önce sonra muazzam bir örümceğe benzettiği bir detayı ters ışıkta çekiyor. Fotoğrafları 1928'de Vü Dergisi'nin ilk sayısında yayımlanıyor. Kurulun bu teknoloji harikasını daha önce hiç görülmemiş bir şekilde gösteren bu deneysel fotoğrafları kendisini yeni görüş hareketinin önemli bir temsilcisi yapıyor. Bugün makine estetiği olarak da tanımlanan bu çalışmaları büyük beğeni topluyor. Daha sonrasında da metal adını verdiği ve içinde vinçlerin, demiryollarının, elektrik jeneratörlerinin, Rotterdam Nakliye Köprüsü'nün olduğu, dev gibi demir yığınlarını gösteren 64 modernist fotoğrafı sonrasında özgün bir portfolyo olarak yayımlanıyor. Aslında burada şunu belirtmek lazım. Fabrika köprü ve makineleri çeken birçok fotoğrafçı ve bu tarzda da üretilmiş sayısız çalışma var. Fakat yine de makinelere ve bunlara olan bağımlılığın giderek artmasını eleştirmek için üretmediklerini, toplumsal bir eleştiri içermediklerini ve sadece estetik kaygılarla e, fotoğraflandıklarını belirtelim. Germain Cruel daha sonra Citroën ve Peugeot için de 6-9 formatında Icarette marka kamerasıyla sokaklarda çekimler yapıyor ve ünlü sanatçıları fotoğraflıyor. Ardından başka yeni şeyler de deniyor. Mesela kolaş sanatını keşfediyor ve çok geçmeden de Walter Benjamin'in övdüğü fotoğrafçılar arasına giriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulun siyasete olan ilgisi yeniden canlanıyor ve Charles de Gaulle'ün Nazi karşıtı, Özgür Fransa hareketi için çalışmaya başlıyor. De Gaulle karargahını 1943 yılında Cezayir'e taşıyarak Özgür Fransa kuvvetlerinin başına geçince Germain Kurulda kontaks kamerasıyla oraya gidiyor ve fotoğraflar çekiyor. Ve tabi diğer Fransız sömürgelerine de Brezilya ve Kongo'ya da. Fakat kurulun orada ürettiği fotoğraflar yerli halkın durumuna eleştirel bir tepki içermedikleri gerekçesiyle sonradan eleştiriliyor. Hatta sömürgeci bir bakış açısıyla yaklaştığı için suçlanıyor. Aradan çok da geçmeden 1946 yılında bu kez ateşe ve savaş muhabiri olarak Güneydoğu Asya'ya Bangkok'a gidiyor. Buradaken kendisine ilginç bir teklif geliyor. Bangkok'taki Hotel Orient'i 4 haftalığına işletip işletemeyeceği. Kurulun cevabı tekliften daha da ilginç. Çünkü kabul ediyor ve sonrasında da 20 yıl boyunca burayı işletiyor. Evet yine buradayken yazar dostu Andre Melron'un önerisiyle yıllar yılı Tayland'taki da figürlerini ve tapınakları fotoğraflıyor. Bu çalışmalar onun inançlarında da bir karşılık buluyor. Ve Krul 1960'ların ortalarında Budizmi seçiyor. Ardından ruhu onu Hindistan'a götürüyor. Buradan sürgündeki Tibetlilerle bir tapınakta yaşıyor uzun süre. Ve bu süre zarfında da çektiği fotoğrafları son kitabında Hindistan'daki Tibetliler adlı kitabında yayınlıyor. Ki bu çalışmalar arasında dostane ilişkiler içinde olduğu Dalai Laman'ın da bir portresi var. Jarman Krul 1983 yılında felç geçiriyor. Bunun üzerine kız kardeşinin yanına gidiyor ve vefatına kadar da burada yaşıyor. Bugün Krul'un ismi 20. yüzyılın fotoğraf ustaları arasında Man Ray, André Kertes gibi büyük isimlerle anılıyor. Onun o akışkan hayatı, göçmen kişiliği, uzun vadeli bir ilişkiye hapsolmayan, tek bir kıtaya sığmayan, dini ve ahlaki inançlarla sınırlanamayan ruhu 1985 yılında son kez uçuyor. Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, görüş ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.